Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lilmuttaqin Essalatu vesselam ala rasulillahi Muhammedin wa Allahumma salli ala Alhamdan kesivan, tayyiban, rakan, fi min as-semavati ve min al-ardi ve mil amashita min şeyin ba'da sallu ala Resulü'ne <gülüyor> Muhammed sallu ala tabibi kulübüne Muhammed Allahuteala hamd ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve salatu ve selam Tekrardan bir İnşallah Allah'ın evlerinden bir vedete bulmaktayız. Evet. Cenab-ı Allah hakkı hak bilip, hakkı oyan batılı çirkin gösterip ondan kaçınan Müslümanlar edersin inşallah. Evet. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu hastalığa şifa, dertler ve dervan borçlarına nasip etsin inşallah. Evet. Cenab-ı Allah la ilahe illallah'ın yücelmesi için cehd eden, çalışan kardeşimiz de Müslüman kardeşlerimize rahmet etsin inşallah. Cenab-ı Allah Selçuk'a bakınca aklıma geldi. Cenab-ı Allah Şamil Basay ve Ceren Dua'ya ve Çiçenistan'daki Müslüman kardeşlerimize zaferi nasip etsin inşallah. <gülüyor> Ölmüşler amin etsin inşallah. Evet arkadaşlar. Ee, Konumuz kulluk, ubudiyet. Bazı meseleleri e, üç ayda, dört ayda bir, iki, iki defa, üç defa anlatmak zorunda kalabiliyoruz. Ee, bazı özel hesapların dolayı aynı mesele işlemi zorunda kalabiliriz. Özel durumlar dolayı özel kumaya Bu Ubudiyet, yani kulluk Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Yakin gelinceye kadar et. Et. yakin ölüm. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, peygamberlerin imamı peygamberlerin imamı ee, kıyamet günü ilk diriltilecek kişidir. Kıyamet günü İlk devir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün peygamberlerin imamıdır. Yaratılmış insanların en şereflisidir. En üstüdür. Aleyhisselatü vesselam'dır. Kerser havuzun sahibidir. Kabirden ilk o çıkacaktır. Cennete ilk o giricidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, büyük şefaate şefaaten sahibidir. Bütün insanlar nefsi, nefsi, nefsi dedikleri günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee şefaat talebinde bulunacak olan kişi gene kendisidir. Mesela sallallahu aleyhi ve ee, Hadis-i şeride şöyle geçiyor. Bütün insanlar Adem aleyhisselam'a yiyecek. Ey Adem sen bizim bağımısın. Sen bizim bağımısın. Biz bize sen çocuklarınız. Allah'a dua et de şu üstümüzdeki sıkıntı gidersin dediği zaman Adem aleyhisselam nefsim diyecek. Bugün bana nefsim olarak da hesap görücü olarak. İnsanlar Adem Aleyhisselam İbrahim Nuh Aleyhisselam'a olacak. Gidin Nuh'a gidin. Belki ustaya yardım edecek. İnsanlar <gülüyor> diyecek ki ey Nuh sen ikinci Ademsin. İnsanlar ikinci babasın. Allah'a dua et de şu sıkıntıyı atsın üzerine Bir şöyle. Cehennem yaklaştırılmış, cennet uzaklaştırılmış. Hesap göreceğiz. Azap çetin. Dua et de, e, Allah şu e, azabımızı affetsin Bizi rahatlasın deyince Nuh Aleyhisselam nefsini diyecek. Bugün nefsim olarak hesap görecek, nefsim maliyete edecek. Ben bir şey yapamamayacak. Benim bir duam vardı, isteğim vardı. Allah'a o isteği belirttim. Dedim ki, Nuh Aleyhisselam Dedim ki, e, ya bir yeryüzünde bir tane kafir bakma diye dua ettim. Ben duamı ettim. Gidin İbrahim'e. İnsanla İbrahim Aleyhisselam olacak. Ey İbrahim, sen insanın atasısın. Dua ette başımızdan bela muslu kalksın, İbrahim sen olacak. Ben üç yerde e, hatacık Denilen şey yaptım. Onun için ben bugün size bir şey yapamam. Diyecek. Musa aleyhisselama denilecek. Ey Musa sen Allah'ın kelimesin. Allah'la konuştun diyecek. Musa aleyhisselam ben birini öldürdüm yanlışlığa. Onun için ben nefsim diyecek. En son bütün insan hakime diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ya Resulullah. Ey Muhammed ya Resulullah. Allah'a dua et de. şu üstümüzü ki ben de olmaz mı ya? Bir vaklasak olmaz mı diyecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki olur diyecek. Olur tabii diyecek. Resulü ve altında Cenab-ı Allah'ı edecek ve Allah'ın e, dilediği kadar hamd selam hazır olacak Cenab-ı Allah kaldır ya Muhammed başına iste verecek iste verecek bugün sen üzülmeyeceksin elhamdülillah bugün bütün isteklerini verecek ya Resulullah ya, ya Muhammedcik Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Resulü sallallahu aleyhi ne isteyecek? Ayşe'yi mi? Hatice'yi mi? Tamamladım. Ya Resulullah, Ya Rabbi senden ümmetimi istiyorum. Ümmetimi istiyorum. Ümmetin yarısına götür dedi. Ya Rabbi ümmetimi istiyorum. 3-2 sınağa götür dedi. Ya Rabbi ümmetim diyor. Ümmetimden son bir fetih fethana kadar ben cennete giymeyeceğim Allah'a naz ediyor. Yani Allah'a naz ediyor. Ya Rabbi gitmem diyor ya. Yarısın olmaz, 3-2 olmaz diyor. Ümmet hepsini istiyorum diyor. Kalbinde diyor, zevze kadar iman varsa onu da götürür diyor. Allahu ekber. Velillah Kalbinde diyor, zevze kadar iman varsa onu da seninle diyor. Bütün insanları getiriyor. Cennete yeriniyor, içiniyor, tahtlar, huvürler, cemalullah derken en son Malik diyor ki, size diyor bir uyaracağım, yemedi be ey cehennem ekeller. el şattında inşallahız olmaz ya Rabbi. İnşallah biz olmaz. E, e, cehennemde cannımda size e, uyuracağım gelmedicek gelmedi Malik. Eee Evet yardımcıcik. Kim geldi? Muhammed geldi. Jannımdakiler söylecek. E, <gülüyor> peki e, Muhammed kulan getirmedi mi? Ben önce evet, kulan getirdi. Evet dedi. Bizim beklediğimiz şey Muhammed'di. Ya Muhammed diye din edecek, nide edecekler cehennemdekiler. Ee, o zaman Cevâ aleyhisselam e, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelecek. Ya Muhammed ümmetten bir kısım insanlar var ki hala cehennemdeler. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme gidecek ve onları da alacak Allah'ın eziğiyle. Yani o cehennemdeki son kırık kırtı var ya böyle imanı zevreden bile küçük olanlar da onları da alacak Allah'ın eziğiyle. Cennete katacak. Allah'ım biz oradayız, bilmiyorum ama eğer biz onlardaysak Allah bizi cennet hediye katamadayla inşallah. Amin. Evet, ölüm gelince kadar Rabbine ibadet et. Ölüm yakin. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, e, vefat anındayken iki şeyi vasiyetti. Birincisi namaz. Size namazı vasiyet ediyor. Üstüne basa basa namaz, namaz namaz dedi Resulü ve Vefat kadar, son nefese namazdan bahsetti. Kulluk sadece namaz değildir. Ama namaz kulluğun en büyük göstergesidir. Kul olmanın en büyük göstergesi namazdır. Onun içindir ki, e, Hazreti Ömer şehit edildiği sırada, son namazını kılarken, insanlar bırakın hatırlıktı Ömer şehit oldu. Son nefesine öyle deyince, oğlu geldi dedi ki, Ey baba, namaz! deyince, Hazreti Ömer kalktı, doğruldu, namaz mı? dedi, kalktı namazına kaldı. Namaz aktığı yerde dedi, kalktı namazına Bizler böyle e, sahabelerden gördük ama maalesef bizler ne haldeyiz, onlar ne halde. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olsa, peygamberler de olsa arkadaşlar, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadetle ermdilmişlerdir. Ölüm gelince kadar ibadet etmek zorundalar arkadaşlar. E, Bize de son nefesimize kadar Ölüm gelinceye kadar Allah'a kullukla emin olunur. Resulü şöyle buyurmuştur. Yedi sınıf insan vardır ki Allah bunları kendi gölgesi yani arşının gölgesi öyle söyleyeyim. Arşının gölgesi altında gölgelenecek Yedi sınıf insan. İnşallah biz onlardan oluruz. Bu yedi sınıf insanlardan bir soluk kurtulduk Allah'ın izniyle. Yani cehennemin yaklaşıldığı insanların amellerine göre yaptıkları çirkin günahlarına göre bazı ayaklarında, bazılarının topuklarında, dizlerinde, göbeklerinde bulunduğuna kadar tere, pisliğe bulunduğu <gülüyor> o günde işte bu yedi sınıfta insanın biri olmak lazım. Kim? Adaletli devlet adamı. Adil, adaletli devlet adamı. Biz olamayız. <gülüyor> Doğru mu? Ama, <gülüyor> ama kendi kavramıza, kendi çocuklarımız üzerinde, kendi cemaatimize adil olursak belki bunlarda bir tanesi olabiliriz. Yani kişi kendi ailesi üzerinde adaletli olabilir mi? Olabilir, değil mi? Aynen. Kendi cemaati içerisinde bizler adalet olabilir miyiz? Olabiliriz. Kendi bulunduğu toplumda adalet olabilir miyiz? Olabiliriz. Muhtak mesela, kaymakam, vali gibi, belediye başkanı gibi, ve da bakan gibi, başbakan, cumhurbaşkanı gibi. Adil olan devlet başkanı Allah katında makburdur. Adil olan. İkincisi, Allah-u Teala'ya ibadet ede ede yetişen genç. Allah'a kullukla, Allah'a kullukla Gençliğinde önce kadar Allah'a kul olan bir genç. <gülüyor> Falanında. İnşallah cihan sağlığınız olsun. Hepimiz inşallah, hepinizin. Ben de mi senin namaz kılafını gördüm çok sevindim ya. Çok sevindim. İsterdim ki böyle aydın diyerler de olsun. Hani ben sen aydın çok iyi tanırım. Bir sufı olsun, eee isavi olsun, alavi olsun. Tabuk bayanlardan kimse bastı. Biraz da isterim. kısmet meselesi oldu yani. Evet. Yani bir Allah kime ne zaman gideceğe belli olur inşallah ibadet eder etmeyecek genç camiden çıktıktan sonra tekrar kalbi camiye bağlı olan zat ya yani camiden çıktın tekrardan ya şu öğlen okusuda ikindi akşam yatsı okusuda tekrardan camiye tekrardan namaz kısar. yani gönlü kalbi camiye de olan bir kişi üçüncüsü Allah için seven Allah için e, birlikte olan insanlar çok güzel. Yani menfaat yok. Menfaat yok. Ben e, Serkan kardeşimi, o da mı Serkan? Serkan kardeşimi niye seviyorum? Allah için sevmek zorundayım. Yani Allah diyor ki, benim için sev Serkan'ı diyor. Serkan'ın parası için, yakışıklılığı için, güzelliği için, arabası için, şanı şöhreti varsa şanı şöhreti için sevme. Benim için sev. Serkan seni Allah için seviyorum. Sahabenin bir tanesi de ki, ya Resul ben Falanazade'i çok seviyorum. Geçir gidir. Çok mu seni çok sevindiyor? Ona söyledim mi? Söylemedi. Git ona söyle diyor. Dönüldüğü ki ben diyor seni çok sevindiyor. Allah da seni sevindi. Ben de seni çok sevindiyim. Söyledi Allah. <gülüyor> söyle diyor. Oysa sana ediyor ki eğer diyor Müslüman kâzib seviyorsam diyor sevdiğini söyle diyor. Bu kabvedeki sevgiyi attı Allah Azze ve Celle. Ben Su Karşılı çok seviyorum. <gülüyor> evet. Diye arkadaşlar Allah'a zikreden kimse. Allah'ı zikreden, kuytu köşelerde Allah'ı zikreden Allah Allah, Allah, diye, e, Allah, alan, Allah la ilahe illallah, subhanallah diyen Allah'ı anan, Allah'la birlikte olan kişi Zikirden amaç nedir arkadaşlar? Amaç nedir? <gülüyor> Allah'ı anmak değil mi? Allah'la birlikte olmak. Yani elin tespitte, dilin zikirde ama kalbin karada kızdı, kalbin oyunda eğlence de değil. Elin tespitteyken dilin zikirde kalbin de Allah'la birlikte olması lazım. Yani Deyim yerindeyse Voltran'a oluşmamız lazım şöyle. Yani bütün her taraftan şöyle bir e, Allah'la birlikte olduğumuzu anlamamız lazım. Allah'a zikreden kimse. diye arkadaşlar Güzel bir kadın hadi gel sevişelim. hadi gel birlikte olalım. Dediği zaman Erkeğin ben Alemle Rabbi olan Allah'tan korkuyorum Diyen erkek. Geldi. Güzel bir kadın gelecek. Gel birlikte olalım ben Allah'tan kafa yapıyorum. Ben büyük günah azabından koyuyorum. Allah beni parça parça eder. Allah beni vahşaya yalanlarla eder. Allah beni zevanlarla eder inenki. Cehennemi atar da bir daha beni bırakmaz olur. Bırak olur Allah hadi bana ki seni unuttum. Unutacağım seni. Sana rahmet etmeyeceğim bundan sonra. Bundan sonra benimle konuşma dese ben ne yapacağım? Ha Süleyman? Allah olsun. <gülüyor> i̇şte. Ee, güzel bir kadının bir litüel teklifine Allah'tan korkuyorum deyip de kaçan kişi. Son da sağ elin yaptığını, sol elin görmedi kimse. Bu da nefse o gelir değil mi? Hatta bir gün ne yapardı? Bir en yaparken şöyle sağ solunu elini saklardı, cebine da sol elin görmesin diye. Ya bu tabi mecazi olarak. Bu ne demek? Gizle, sakla saklayabildiğin kadar. Kimse duymasın. Gerekirse melekler bile duymasın. Meleklerin bile haber olmasın, gücü yetiyorsun. Öyle bir iş iş yap. Evet. Kulluk kendi isteklerini terk ederek kendi isteklerine yani sen isteklerin, arzuların değil. Allah'ın isteklerine, Allah'ın isteklerine öne almaktır. Allah'ın isteklerine almaktır. Benim istek ve arzularım bitiyor Bitmez. Hayvalıyorsun. alıyorsun, diyorsun ki bir sen sonra Avrupa modeli yükseltin değil mi? Bilgisayar diyorsun. söylüyorsun ki bilgisayarlarla modeli yükseltin. Allah razı olsun. Yanlış mı ya? Yanlış söylüyorum bayağı. Doğru söylüyorsun. Telefon alıyorsun. Ne diyorsun? Bir sene sonra yeni moda çıkmış deyip yeni, daha iyi sınava çalışıyorsun. İsteyim diyor. Kontakımı alıyorsun. İki sene söylüyor ki hanım ya asla keşif buraya üçlü alsaydık kanepe. Sanki burayı daha çok açar diyorsun. Bunun hakkını yenisini alıyorsun. Kırma alıyorsun. Ama abi ki çıkmış, onu almaya çalışıyorsun. Hem alsan ikincisini istiyorsun. Kışık alsan yazık istersin. Yani istek vazirlerinin yani birinci hanım var, ikinci hanım istersin. Uzatmaya gerek yok. Yani dünya karşı istek vazirlerinin sonu mı sonu yok? Vardiyanın mümkün değil. Efendim sana sen diyor ki bütün her şey yok olacaktır. ölür gide, ama insandaki şu iki şey ölmez. Ney? Nefsine karşı düşkünlük, şehvete karşı düşkünlük. Ya şansa bile ölür mü? Ölmez. 90 yaşın adam bari gözü şeyde. Oyunda oynaslar. O böyle çok yaşama olur. Ya yani 100 yaşındaki adama hem yaşamak yıl yaşamakse sen de yenilmez. Yok değil mi? Yok oğlum, etaat ölüm mü der yani? Hayır yani. Gençken, ah kahh ben genç olsaydım ya. Yani. Dedim öyle. Evet. Demek ki kendi isteklerimiz değil, Allah'ın istekleri. Ben bir toza saygılıyken Allah burada ne istiyor? Allah benden ne diyor? Şimdi kulluk sadece namazdan ibaret ya da oruçtan ibaret arkadaşlar. Hayatımızın her anında kul gibi davranız lazım. Ben kulum, o da Allah. Allah emreden kul ne yapar? Kul itaat eder. Uzatma gerekiyor arkadaşlar. Biz de böyle, hani demanım Allah'la pazarlığa giremeyiz. Biz de, ya bir sen böyle ediyorsun ama demokrat ülkede yaşıyoruz. Sen beni baskı altına alamazsın, Allah biz baskı altına mu? Yok. Var mı Allah? Zorlama, Allah bize namaz kılıyor. diyor. Zor oluşturuyor mu sana Mustafa? Evet. Tutmak zorunda mısın? Tutma. tutmasa bir şey olur mu? Yok. Yaştırıyor neyken? Ben oluşturdum bu namazdan, öleceğim mi? Yok. Yatsı namazı kılmadan yattın, ne oldu? Bir şey olmadı. Zorla mı yok. Yok. yok. Ama ne de? İki tane yol övmüş, isterim isterim. <gülüyor> Cennetin yolu belli mi? Evet. Cehennemin yolu belli mi? Sen biliyorsun. Baskı var mı? Allah baskıla zorla iş yaptırıyor mu? Yok. Yani Allah diyor ki, dinde zorlama yoktur diyor. Allah ona söylerken, kendi de zorlamıyor. Allah, öyle bir Allah ki, kendini inkar bile servis almış. Adam Allah'ı inkar ediyor, Allah bir şey yapıyor mu? Ataistler şey bulmuş, derneği, ataizm ne derneği. Allah onlar gökten taş mı yolluyor? Yok. bunu beni de inkar edebilirsin. İnkar et. Ama cehennem var mı? Var. Yani, bu sonunca en defa İşte arkadaşlar, kendi isteklerimiz değil, Allah'ın izniği. Ee, günün 24 dört saatinde, yaptığımız herhangi bir eylemde, herhangi bir eylemde, acaba Allah e, benden nasıl bir tavır bekliyor benden? Yani Allah buradan ne yapsa memnun olur acaba? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı, e, bu durumda hangi tavır sevgilerdi? Bulurmak lazım. Mesela eve girerken, Resulullah nasıl girmiş? Tuvaletteyken nasıl aralmış? Hanımıyla nasıl aralmış? Giyimi kuşamıyla e, nasıl aralmış? Konuşması, edebi nasıldı? Hayası nasıldı? Takması nasıldı? Namazı nasıldı? Allah bize nasıl bir tavır sergiliyor? Kendi isteklerimiz değil, Allah'ın isteklerine Evet arkadaşlar. Bizim tercih uzatmaya gerek yok. Biz Müslümansak, Müslüman mıyız arkadaşlar? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz Müslümanız, Elhamdülillah. Müslümanız. Bizim tercih, seçme hakkımız mı? Yok, yok. Uzatma gerek yok. Böyle, şey gerek yok böyle. E, Oylanıma gerek yok. Bizim tercih hakkımız yok, seçme hakkımız yok. Müslüman sen Allah'ın dini bocan kardeşim. Uzatma gerek yok. Allah ne istiyorsa yapmaz olasın. Yapmazsan sen midesin. Cenabı. Dünyada kalbin sıkışı, dünyada mutlu olmasın, ahirette mutlu olmazlar. İşin uzatmaya gerek yok. Evet. Sahil bin Abdullah Dusev demiştir ki şu dört şeyin sızlanmadan, katlanmadıkça kulluğun, kulluğun ibadeti sıhhatli olmaz. Yani ibadet sıhhatli olmaz. Şu dört şey. Neydi arkadaşlar? Bu dört şey olması kutluk, e, kulluk anlaşılamaz. Dört şey. Birisi açlık, Açlık. Tok adam Kulluğun, gerçi olmaları ağaç. adam kulluğun zekin aramasın. Yani, dağımlı yiyen adam, yiyen, yiyen, yiyen, içen adam. Yani, semiren, bizim gibi semiren adamlar. Özür dilerim, kendini nefsime söylüyorum. Bizim gibi, e, boynumuza yular bağlanacak olan insanlar arkadaşlar, <gülüyor> özür ziden arkadaşlar. Çünkü, ben hikmeti, hikmet. Neye kattım diyor hadisler? Aç. Açlığa kattım diyor. Yani, açlıkta hayır, bereket arkadaşlar. Yok <gülüyor> adamın namaz kılmasıyla, aç adamın namaz kılması bir olmuyor ya. Olur muyuz? İftiada göreceğiz, göreceğiz değil mi? Yemek yok yok yok. sonra şey dur, camiye ne? Tekal namaz kılmaya. <gülüyor> Yahu ben şimdi namaz kılıyorum, <gülüyor> nefes sızanıyor. Adam böyle Süleyman Hoca bak ya, <gülüyor> yani böyle <gülüyor> iç, istiyor ki içindeki bütün şeyler çıksın da böyle rahat namaz kılıyor. Müküye gidin bir dert, secdeye gidin bir dert. Söyledi ki takvayla huşur namaz kılmayı iddia ediyor. Öyle huşu tak olmaz arkadaşlar. Azken namaz kılmak daha lezzetli olur. Gerçekleş olmak lazım. Açlık diye arkadaşlar <gülüyor> üçüncüsü üçüncü, çok manol olması. Çok manol mülkü olan adam e, Allah'a ayıracak zaman kim ayıracak? Adamlar mülkü ayıracak. Eşhasını ayıracak arkadaşlar. Gayet Yani bir sürü adamın malı mülkü ya bizim gibi, eşyası çok, malı çok, şu çok, bunu çok, ne yapacak? Yurt <gülüyor> saatlerine, eşyasına, düşün. bir kadın, şimdi bu salon boş olsa, evdeki tek tük eşya olsa, tek tük ya sayılacak, üç beş parça eşya olsa, bir kadın o eve verdiği temizliği kaç dakika sürebilir? Yapsa bir saat, değil mi? Ama evde eşya çok, günde üç saat, beş saat temizlik yapar da yine bitmez değil mi? Ama üç saat, beş saat, Allah ayırsan daha olmaz mıydı? Daha yormaz mıydı? Evet. zünnun demiştir ki kulluk her halükarda senin Rabbin, Efendin olduğu gibi sen de O'nun kulu olmalıdır. Yani her halükarda unutmayacaksın. Allah ben neyim? Efendim. Ben de O'nun kölesiyim. Unutmayacaksın bunu. Ben köleyim, o ben Efendim. Allah ben Efendimdir. Ben de O'nun kölesiyim. Bir efendi kölesine istediği iş şey yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Biz de aslında e, gassanın endeki meyit gibi olacağız. Değil mi? Ölü yıkacısı ölüye sağ çevirince şeyden mi? Ya arkadaş beni fazla sola çevirme demakka mı? Ölü, ölü yap. Veyahut da sola çevirince bir şey demakka yok mu? Var mı? Yok. Sıcak su da yükse bağırabilir mi? Veya soğuk su da yıkasa bağırabilir mi? Bağlamaz. Ayakları sağa sola çevirse ölü yapma ayıptır diyebilir mi? Diyemez. İşte ölü, ölü olan o adam nasıl ki katsa da kendisini yıkayan adama teslim etmişse. Doğru mu? Biz aslında Allah'a öyle teslim Allah'ın Allah'ım sen Sen ne istiyorsan bana ne yap ya? Bana ne bassan yap, itiraz etmeyeceğim sana. Sana kafa tutmayacağım. Sana isya etmeyeceğim. Neden? Niçin? Demeyeceğim. Sen ne diyorsan başım gözüm üstüne. Diyenlerden olanlardan olur inşallah. Evet kulluk. Yani her şeyimizde, her davranışımızda, her eylemimizde bizim bir efendimizin olduğunu, yani Allah'a ait olduğumuzu, Allah bizi yarattı, Allah'a ait olduğunu unutmamaktadır arkadaşlar. Şimdi e, şu örnekle devam veririz. Şimdi beni ne şekil? Kamerayı çekiyor. Şimdi bu kamera kafada küçük parçadır arkadaşlar. Kamerayı da sizce tahminen bu da en iyi zannetsem bilen ya Mustafa Erdoğan ya da Murat abidir. Ben kaynam Murat Köse. Bu teknolojiklerden anlayalım. Sizce kaç parça olmuşuz? Binlerce parça mıdır? İvili ufaklı, Hiçbir küçük küçük, ha? Belki daha fazla. Binlerce parça, değil mi? Arkadaşlar? <gülüyor> Sizce bunu yapan bir usta var mıdır? Var. Var, değil mi? Şimdi bu kameradaki binlerce parça şöyle ay ayıplasak, en az bin parça, belki en az iki bin parça, değil mi? Şimdi küçük devreler, böyle mecil gövdesi devreler, değil mi? Şöyle kamerada bunu yapan usta Dese ki ee, Rüzgâr çıksa, fırtına etse, şöyle çarpışsa, şöyle devamlı çarpışsa, böyle bir harikolada makine ortaya çıkar mı? Binlerce yıl çarpışsa böyle, o binlerce develer çarpışsa ortaya kamera çıkar mı arkadaşlar? Çıkan diye ne anlama gelir? Ulan sen eşek misin der, değil mi? Ne demek yani? Düşün, e, Boeing 737 mi ne, uçak var ya, Dev bir uçak, onu parçalarsak, devamlı çarpışar çarpışar çarpışar, ortaya Boeing çıkar mı? Çıkmaz, hurdan yanı çıkar ortaya, arkadaşlar. Burada yanına çıkar. Ne deriz biz? Akıllı adam der ki kardeşim şu e, kamera yapan bir usta var. Değil mi Siyahat? Kameranın varlığı, kameranın varlığı, uçağın varlığı, şu binanın varlığı bize ne gösteriyor? Ustanın varlığı değil mi? Evet diyor. Şunu yapan bir usta var diyor. Usta olduğuna akıl bunu kabul ediyor mu Cihan? Usta var diyor. O zaman bu kainatın bir ustası var mı? Evet, evet. Arkadaş bu kainatın ustası. En küçük parçaya bile Usta olduğuna inanıyoruz da kainatın bir kim? Biz ona ne İşte biz onun adını Allah diyoruz. Kainatın ustası Allah arkadaşlar. Bizim de ustamız Allah. Allah bizi yapmaz arkadaşlar. Şekil verdi, suret verdi. Şimdi bizi bir sürü cüz'ü e ayırsak, parça ayırsak, çarpışırsak böyle bir, bir harikular bir şey çıkar mı ya? Neymiş efendim? Kendi kendine oldu. Eşek, 70 defa eşek olsa bu lafı demez. Kendi kendine oldu. Değil mi? Eşek dile gelse lan ben eşeğim size eşek olacaksınızdır. Lan böyle bir şey, medaya gelemi ya. Böyle bir şeyi kendi kendine olabiliyor mi ya? Ne oldu kendi kendine oldu? O sperm gözü gömle o sperm yumurta gelecek. Ortaya onun DNA'sında böyle bir şey çıkacak. Akıl mantık işi şey mi ya? Birileri diyor ki tabiat yaptı. Ulan tabiat akıllı bir varlık mı? Peki tabiat benim ruhumu, aklımı, öfkemi, mizacımı, karakterimi, huyumu tabiat mı evleştirdi? Akılsız bir ağırlık, böyle akıllı bir anla yapmaya gücü yeter mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Demek ki tabiat yapmaz. Hani Ateistler diyor ya, tabiat yapması mümkün değil. Ee, kendi kendine olması mümkün değil. Buna muyuz biz kendi kendine çıkar. çıkalım? Ot bile çıkması için dönülenmesi lazım. Belli bir rüzgar çıkması Belli bir şey lazım. Ota bile bir şey usta lazım. Değil mi? İşte, bizi yapan bir usta var. O ustalar da Allah. Allah diyor ki, ey kulum diyor. Ben seni ben yaptım. Çamaşırını yaparken ne diyor? Ulan vernel bu ya. Su bu ya. Efendim söyleyeyim, deterjan bölümü burası. doğru musa? E 10 derece hipo yumuşatıcı ne sağdır? Yevası. Dese ki ben bu verneli de deterjan atacağım. Kabul eder misin acaba? Acayip bir şey çıkar. Diyor ki sana beyazları 70 derecede yıkayacaksın. Sen beyazları 140 derecede yıka. Ne olur? Güçlün. 20 derecede yıkar temizlemez. Doğru mu? Ne diyor? Usta ben diyor, makine ben yaptım, ben de ingi kullanacaksın diyor. Doğru mu? Ne yok? Teslim oluyoruz biz ustaya. Ey usta diyor, eyvallah sen de Bizim ustamız Allah. Allah bize diyor ki, ben sana kitap verdim. İşte bunu ismi kuran Seni Senin neye mutlu olup, neye mutlu olmayacağını, nasıl yaşayıp, nasıl yaşamayacağını, hayatını nasıl nizama sokacağını ben kararım. Bunu da kitapta hep bildirmişim. İsmi kuran Bit. Kerim. Bu, budur. budur. Nasıl ki, kullanma kılavuzunu okuyoruz. Evet. Demek ki şu makine böyle kullanılır. Makinenin özellikleri bunlar. Yani insanlar aldığı bir makine bile, arkadaşlar dikkat edin. Aldığın en zottirik bir telefon bile, bir makine bile arkadaşlar, bir masaya, bir televizyon, herhangi bir şeyin bile kullanma kılavuzunun içinde. Çıkıyoruz mu mi Çık, çıkıyor. Onu okuyor muyuz? Okuyoruz değil mi? Yani dünyalık basit bir şey için ama nefsimiz hoş geldik için kullanma kılavuzunu okuyoruz, araştırıyoruz. Ama kainatın sahibi olan, Allah bize bir kitap indirmiş, bizim dünya vakayet mutluluğumuz kitabı indirmiş, ama insanlar o çoğu merak ediyor mu? Merak ettir. Gafil, merak kadar? Gafil et teyzemiz. Asıl merak edilmesi bu. Allah bize mektup yollamış. Bakın neler neler diyor. Demez. Bakın çok güzel bir söz. Allah ondan azame razı olsun. diyor ki, nimetin kulu olanan sayısı çoktur. Nimetin kulu olan iyiliğin kulu olanlarına sayısı çoktur, nimeti veren yani müneim, nimetin sahibinin kulu olunansa <gülüyor> nadir bulunur. Ne demek? Adama birlik yaparsan, adam sana kul köle olur değil mi? Olur mu? Olur. Ben şimdi Süleyman kardeşime cebine bin lira sıkıştırsam, o buraya geldi, al şu kimler işini gör. Benim cevap. O buraya geldi, al şu 300 yüzler cebinde kalsın. Al şu böyle, al şu lahmacun, al şu ciğeri. Bu adam gözemden ne olurum? Paşa'yım ya, padişam ya. Gece esirafam etsem, esirafan gelirsin, kavasam, koşarsın gelir mi? Gelir mi? Niye? Damı gelecek diyor. Eğer bu adam 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira verdiyse doğru seferat. Bu adam çağırdıysa damı gelir. Mutlaka yarın bugün bir 5000 lira atacak bana. De gece esir koşarsın gelir misin? Gelirsin. Gelmek zorunda. Çünkü niye? Çünkü artık iğlin kölesi oldu. Doğru mu? Ama diyor. Asıl iyiliğin sahibi olan kim? Allah. Allah'ın kölesi olan, Allah'ın kolu olan sayısı çok az. İnsanların çoğu birbirine eli yapınca ona el peçe diyor. Tamam ya, tamam, tamam. Al, lazım. O, tamam. Zengin, cömert bir adam yani. Kaçamamak lazım bu adamı. İyi güzel de bu cömertde cömert diyen Allah var ya. ya. Onu niye biz e, ön almıyoruz? Ona niye değer vermiyoruz? Ona o zengini veren kim? Allah. Allah dileğiyle sana da onu verir. Verebilir miyim? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ki Allah'ım sallallahu aleyhi Muhammed Bakın çok güzel bir hadis Şefiyo Arkadaşlar Gümüşün kulu olanla Bunu evde sütlüsün. Altının Yani gümüşün ve altının Kulu olan kahrolsun. Altın ve gümüşün kulu olan Kahrolsun. Elbisesinin Eşyasının elbisesinin Kulu olan kahrolsun. Kahrolsun. Kulu olan olsun Var değil böyle? Çok var. Vallahi çok var. <gülüyor> adam manlı mümkün kulu olmuş. Eşyasının kulu olmuş. Aman diyor araba çizmez. Adam araba çizilirse psikolojisiniz diyor. <gülüyor> Geçen hafta böyle birisi geldi. Adam diyor ki benim diyor ailemin diyor on lira ihtiyacı var. On lira. Ha benim arabam da ihtiyacı var. Asla diyor aileyle alan diyor. İkinci arabam diyor. Biri diyor vallahi şu ifade kullandı. Bir ve abama esasım diyor, şöyle dokunsun, el dursun, dokunsun esasım diyor. Ben diyor ona ne söyledim diyor, onu dövesin geliyor diyor. Sen nasıl abama mensassın? Allah oturup adam ağlamak lazım varsa. Görsek beyefendi gibi. gibiyiz tabi. Abası falan takmamızı kahkaha kiva bir adam. Ama duy bir ve esasım diyor, psikologumuz diyor diyor. Abama küçük bir birisi görsem diyor, hemen şeye verim diyor, özel bakıma götürün diyor. Tamirci verim diyor, özel bakıma götürün. Gömleyin, bak kız gibi bakalım, kendine kız gire. İfade bu adamın. Aman Allah'ım. Evet. Demek ki, dikkat etmek lazım. Selvi Abdullah şöyle demişse, çok güzel bir söz. Elde olmayana üzülmemeli, elde olana güvenmemeli. Harika güzel bir söz. Elde olana üzülme. Şimdi diyelim ki, Sevgili kardeşimizin araba ihtiyacı var. Çok tolux bir araba olsun. Adı ne olsun? Selçuk. Ben, ben olsun. <gülüyor> Erdoğmaya üzülme diyor. Niye? Ya Allah onu vermiş. Bayım dükkan açacak. Ya o sen mi? elde Er üzülme. Elde olmayana, olmayana üzülmemeli. Çünkü üzülsen de değişemiş şey olmayacak mı? Yok. O sana geri gelecek mi? Gelmeyecek. Demek ki. Mala, mülkü, para veya karşı üzülme diyor. Üzülme Bence daha daha güzel. Erde ona da görme diyor. Değil mi? Malın mülkün olduğu her şeyin olduğu ona da görme diyor. Anladım. Veren kim? Allah. Veren ver, veren Allah. Alması bile mi? Kula oldu Allah. Öyleyiz. Makilez ki hem çok muhteşemiz hem de her şey çok açız. Allah büyük küçük bir küçük gözle görülmeyen bir mülküm atarsan üstüne, ha? Trilyon para açarsın, misin? Adam dünyanın adam bir kasır oldu yani. Evlerden uzak. Dünyanın bütün malını mümkünü verse kurtulabiliyor mu? Kurtulamıyor ya. Subhanallah diyor. İnsan diyor ki subhanallah ya. Dünyanın bütün malını kurtulamıyorsun. Çünkü niye? Allah verdi. Evde ona görme. Bir yana çıkar gider. Arabana canın, gözün gibi bakasın arabana. Hırsız yere ala götür gece. Sabah bayılmışsın. Ne oldu? İntihar etti. Lan bu adam niye interneti? etti? Araması çalındığı için kalbine, gönlünü kime kaptırmış? Arabaya bağlamış, arabanı çekilmemiş, araba gidince kalbi de gitti. Yaşan manası kalmadı ki kardeşim. Çünkü araba gitti, kalbine gitti. O zaman ölüm. Dikkat etmek lazım. Evet. Elde olmayana üzülmemeli, elde olana da güvenmemeli. Çok güzelmiş. Evet. İbadetin esisi, şu üç şeyde de on hükümlerinden Hiçbir şeyi redetme. Evet, onun nezdinde değerli olmayan bir amel işleme. Yani Allah'ın nezdinde değerli olmayan bir amel işleme. Yaptığın bir amel, Allah adına ne olacak? devli olsun. Allah'a razı olmadı, Allah'a sevmedi bir amel olmasın. Şimdi, bu güzel bir şey aslında. Başka birinden bir terç istediğini duymasın Allah diyor. Zor iş. Şey. Şimdi bu üst mertebe. Şimdi şey, ne diyor? Çıta yüz satıyorsun. Ne demek ya? Ya bu mümkün değil. Neresi? Bak ne diyor? Başka birinden bir ihtiyaç istediğini duymasın. Yani Allah duymasın birine bir şey istediğini. Biz yapamıyoruz. Şimdi ben 300'e ihtiyacım olacak. Hani o 300'e borçlusun. Değil Bir bana 200'e ise olursa evet. Müsaade ediyorsun böyle ihtiyaçlarımızı. Ama üst seviyedeki insan için nedir? İsteme diyor. i̇steme diyor. Niye? Allah'tan istediyor. İhtiyaçla gidene kim? Allah. Sen Allah'a haber Evet, bu belki bu durumda aç kalacaksın, sabırsız kalacaksın, psikolojin bozulacak, magalim bozulacak, bana kötü olacaksın ama isteme diyor. Demek şey iyice e, yükselmiş. Şimdi onun nezdinde, onun nezdinde değerli olmayan bir amel işlemi. Günümüzde kıybet, dedikodu, yalan, iftira, laf taşımacılığı çok fazla. Allah'ın Allah'ın değerli olan bir şey mi bunlar? Çok mu Değersiz olan bir şey. Değersiz olan, çirkin olan, kokuşmuş bir şey arkadaşlar bunlar. Şimdi e, bize ahirette lazım olan şey ne? Değerli olan bir şey. Allah'a razı olduğu, Allah'ın e, cennet. Ya da Cemalullah, ya da kitabın sağdan verilmesine sebep olan ameller işlemiziz arkadaşlar. Yemek günü. Şimdi e, bizim amellerimiz öyle ki kanla karşı olmuş. Yani bir gün içerisinde yasak şu amellerimizi, yani yaptığımız e, Allah katında iş makbul bulur diye dediğimiz amele yazalım, bir daha makbul olmayan amele yazalım. Şu arkadaşlar hep karşıtı mı? Devamlı karşı gidiyoruz yani. Bir günümüzde bir günümüz eşit olmuyor. Devamlı. İyiliği de kötülükler günü çaresi karşıda damla. Bir saat bunca ibadet ise diye saat boş konuşma alırsınız. Bir saat boyunca efendim sözlüm sohbetle bun ikinci saat evet yok. Kemal sonu seviyorsun. Ne oldu? Devamlı karma karşı gidiyor yani. Yani bir gün tam manasıyla kendimizi vermiyoruz. Damla ibadet günü içerisinde karma karşı. Şimdi karma karşı olan şey Allah sevmez. Karşı. Onun için elimizde geldiği kadar arkadaşlar, bu karışık olan şey üzerinden. Yani günde beş saat boş iş yapıyorsak, beş saat, beş saat, dört saat erdikuz dakikada indirelim arkadaşlar. Bir dakika düştüğe yeter. Bir ay sonra bir dakika daha üstün. Bir hafta sonra iki dakika daha, daha üstün. Yani yavaş yavaş bir şey bu. Boş vaktimizi e, durmaya çağırın arkadaşlar. Ama günümüzde e, Resulullah sana şey şöyle buyurmuştur. İnsanları diyor, yüzüstü cehenneme sokan şey dilinden başsız değildir diyor. Hadis. Dil ne? Yani boş konuşmasından başsız bir şey değildir. Var bu hadis diyor daha önce? Size ben bu hadisi anlatmıştım ama söylemiştim bu hadisi daha önce. Söylemiştim. Evet. Hatta Ebu Seyvel Sıfayi söylüyor yani. Boş konuşma. İnsan diyor işte sadece sen diyor ki kişi diyor bir söz söyle, Söylediği söze de değer vermez. Önemsemez söylediği sözü. O söylediği sözden dolayı Yüzüsü üstü cehennem düşer diyor. Bir söz söyler, önemser. Aman der, ne olacak? Falan der. O sözü Allah Melek'le bir yere Kıyamet günü sen bunu söylesin der. Neyle alakalı? Allah'la alakalı, peygamberle, dinle, imanla alakalı bir söz söylesin. Senin küfre sokar Allah'a korusun. Ve Allah'ın razı olmadığı bir söz söylersin. Allah seni cehenneme atar. Onun için konuşunuz kelime dikkat edelim arkadaşlar. Sözlerimize dikkat edelim. Yani boş sözü az kullanalım. Hazreti ve ee, İslam'ın 2 yıllarında Hazreti Bekir'in en büyük özelliklerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Dinin altına ne katıyordu? Taş koyuyordu. Taş, niye taş katıyordu? Tağsı konuşmak. Yani çakıl taşını çok sevdiği için mi? Çok mu lezzete geliyordu? Hayır. Az konuştuğu için. Ağzı konuştuğu zaman, dili oynadığı zaman oluyordu? Acıtıyordu. Doğru mu? Lüzumlu olan bir şey konuşmak için da konuşuyordu yine katardı ağzına taşı. Dinin altına oda. Acıtıyordu. Allah'a ve ahiret günlüğü maden ya hayır konuşsun, ya ne yapsın? Sussun, sussun. Bitirin inşallah beş dakika Şimdi kulluk en büyük makamdır. Size beş dakika da ediyorum. Kulluk en büyük makamdır. Şimdi, kelime eşya getirirken ne diyoruz? Eşhedü la ilahe illallah ve eşed en Muhammeden Ne diyorsun? Abduhu ve Resul. Arkadaşlar kulluk peygamberlikten bile önce gelir. Bakın dikkat. Edin, kulluk. Çünkü kul olmayan peygamber olabilir mi? Olamaz. İkinci resul yaptı. Abduhu ben diyor. Şöyle ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu velesi. Üçüncü kulluğu çünkü. Kulluktan daha büyük bir makam yok arkadaşlar. Çünkü Kulluğun en büyük makam, çünkü peygamberlikten bile üstü bir makam kulluk. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük özeli neydi? Kulluğuydu değil mi? Hayatın her, her anı kullukla geçerdi. Kullukla geçmeyen bir anı bile yoktu. Her anda Allah'a zeki, Allah'la birlikte olma anı vardı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü niye? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiği ayetler, amel ettiği ayetlerle bizimkiler çok farklıdır. Ne diyor? وَهُوَ مَعَكُمَ اِنَ مَكُنْتُمْ Hem nerede olursa olsun, Allah sizinle birliktedir. Bu ayet, bu bir ayet ya, Kur'an-ı Kerim'deki hadis süresinin dördüncü ayetinin sonu bu. وَهُوَ مَا كُمَا اِنَّ مَا Bitti. Sadece bu ayeti yaşa, sana yeter ya Her nerede olursa ne ol, Allah seninle birliktedir. Cihan. Şimdi, Cihan, Cihan bu ayeti düşünürsen ne düşünür? Her nerede olsa, olub, olursa olup, Allah benimle birliktedir. Bitmiş ya. Sizce bu ayeti yaşayan, tam manası yaşayan bir adam nasıl kullu kalar? Namaz kılar ki Allah'ım sen benimle birliktesin. Çok da lezzet alır ha. Zerke alır ya. Allah benimle birlikte. Allah'ım. Allah şu an benimle birlikte. Ve huve me'e'kü. Me'ane ne? Me'ane. Birlitelik. Beraberin. Beraberin. Allah benimle birlikte şah damamdan bile yakın. Allah Allah. Sinelen özden bile yakın olan şah damamdan yakın olan benimle birlikte olan bir Allah var. Sen kulluğu nasıl yaparsın ya? Böyle bir adam zina meyleder mi? Bunun şunluğunda olan bir adam, belirtmez. Bunun şunluğunda olan bir adam, kahveler kumar oynamar, oynamaz. Bunun şunluğunda olan bir adam, yazıklar olsun bize, namazı e, nasıl kalır, evet. düzgün kalır değil mi? Doğru düzgün. Yani hayatın her anında Allah'a razı etmen peşine düşer arkadaşlar. <gülüyor> Böyle oynarız inşallah. Evet. Üstad Ebu Ali Dekkafşire buyurdu. Kim bu? Kuşeyr Risalesi. Yani İmam Kuşeyr'in kocasıdır. Şöyle uyudu, Duydum diyor. Talebesi İmam Kuşeyr'e. Kitabın sahibi. Ubudiyetten, kulluktan şerefli bir şey yoktur. Kulluktan şerefli bir şey yoktur. Mümin için kullukla ilgili isim almaktan daha mükemmel bir isim yoktur. Kullukla almaktan daha mükemmel bir isim yoktur. allah Teala. Bak çok güzel bir ayet. Nerede yakaladım? Ya Büyük zatla büyük şeyler yakalıyorlar ya. Bak Allah-u Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl seslenmiş Miraç gelirse İsfar Suresinde? Bu gece <gülüyor> Aziz Peygamber'in dünya açladığı en şerhli gecede şöyle diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme vasfederken tesbih ederim o Allah'a ki kulunu bir gece Mesih Hale'den Mesih Aksa'ya getirir. Kim getirirmiş? Böylediler, böyük söylüyor. Ne zaman öyle de hakikaten ya. Yani Muhammed değil deyi kulunu diyor. <gülüyor> yani peygamber de olsa, ey Muhammed, sen bütün peygamberlerin en üstünde olsan, insanın en şefkatlisi olsan, kainatın en üstünü olsan, Allah ne diyor? Kulunu diyor. Sen kulusun. Yani sen en üst bokamdasın. Sen kulusun. Ben de Evet. Ve yine diyor ki Necm suresinde kuluna vahyettini vahyetti. Kuluna vahyettini vahyetti. vahyetti. Necmi Suresi 10. ayet buyurmuştur. Müslüman Allah. Ne güzel yakalamış. İlle ki yani Cüneyd'i i Bağdar'dan bahseden alınmaz. Yani, şeyh'im nasıl şeyh'im derim. Kulluk nedir? Ahirette faydası olmayan meşguletleri terk etmektir. Ya, çok güzel. Ahirette aslında işin özü. Faydası olmayan meşguletleri, boş şeyleri terk etmektir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu arkadaşlar? şimdi hep de şunu bir daha söyleyeyim. Şu iki şey yaparsak mesele etmiştir ya. Birincisi e, bir amel işlerken, bir fiil işerken, bir hareket, bir eylem yaparken şunu düşün arkadaşlar. Ya. Bir, yaptığım bu hareketten dolayı, bu amelden dolayı, bu sözden dolayı, bu davranıştan <gülüyor> dolayı sağdaki melek mi çalışıyor? soldaki melek mi çalışıyor. Bu ölçü müdür bizim için? Ölçüdü. Mesela buradayken, şimdi buradamayız bizler mi arkadaşlar? 4, 8, 10, 13, 15. 6-7 kişiyle başladık, 15 kişi olur. Şimdi, acaba burada gelmekle sağdaki melek mi çalıştı, soldaki melek mi çalıştı Selçuk? Sağdaki melek çalıştı Niye? Hayır meclisi. Allah ve Resulü bu meclisi övdü mü? Dedik, sağdaki melek çalıştı. O zaman ne var lazım? Bu mecliste Allah razı oldu mecliste. Arkadaşlar, soldaki meleğin çalıştığı iş varsa, o işi yapma. Çünkü soldaki melek çalışıyorsa, bir iki hakikaten senin zararın olmadın. Tövbe istifa etmezsen, tövbe etmezsen zararınadır inşallah. Allah korusun. Onun için <gülüyor> bir iş yaparken, acaba bir şey yapacaksın. Hala, sağdaki melek mi şu an yazacak, soldaki melek mi yazacak? Onun gibi o işi yap. Bu bir. Kıstas. İkinci kıstasımız arkadaşlar, bu işi yaparken, Acaba Resulü Sallallahu olsa yapar mıydı yapmaz mıydı? Bu olur mu? Olur değil mi? Bir şey yapacak. Peygamber olsa bunu yapar mıydı? Yapar. Sen de yap. Yoksa Peygamber olsa bunu yapar mıydı? Vallahi yapmaz. Sen de yaptın. Sen de. Üç uzatmaya gerek. Resulü Sallallahu Sallam olsa attım. Geceye bir hafta oturup iki saat düz sallamda. Hocam filmi severler miydi? Senden miydi? Şu an günümüzde olsa, günümüz Türkiye'sinde olsa, Peygamber Sallallahu olsa yapar mıydı? Yapmazdım. O zaman yapma. Sağdaki mi? çarşı soldaki mi? Sağdaki. Allah gece övmüş. Onlar diyor gecelere bir kısmına namaz kılar diye övmüş mü? Onlar gece kakarlarda gecelere tövbe istiğfar ederler diye seher vakitlerinde övmüş mü? Sen seher vakitlerinde tövbe istiğfar edip de namaz ha? telezzüs ediyorsun. Sövdüyorsun ki ben namazdan ibaret lezzet alıyorum. Nasıl lezzet alacaksın kardeşim? Mümkün değil. Mümkün değil kardeşim. Konumuz kulluktur. Cenab-ı Allah hakiki bizi kulluk üzerine sabit kalsın. Evet. Kulluğumuzu kabul etsin inşallah. Hı. Hı. Ama ee yani Allah şahidim olsun, e, ben bu mecliste, bu ortamlar e, beni şahsen çok mutlu ediyor. Ben her cuma e, ben size açık ben her cuma sohbet ediyoruz. Cuma günü buradayız. Cumartesi günü ee farklı farklı yerde musun ya? Bu nokta ee sizin inşallah. Yani cuma sürü sohbetlerimiz var. Cuma günü maneviyat sohbeti. Biz artık ben ismi değiştirdim. Tasovuk değil de. Hatta ben maneviyat sohbetler diyorum bugünden sonra. Bu kadar sonra? Amel olsun. Her cuma günü maneviyat sohbetleri var. Evet. Maneviyat sohbetleri. Ee, evet. Gelmek bu buyursun gelsin ama e, e, bu sohbetlerin amacı e, bilgi elde edinelim. İlmimiz artsın diye değil Allah bize ilim istemiyor. Ne istiyor? Tamam. Amel istiyor. Tamam. Ama Ameli de adam yapmak için ne istiyor? lazım? İlim lazım. Yani ilim rağmen amel, at başı giden iki attır. Desek olur mu? Olur Çünkü <gülüyor> tek başına yapılan bir amel, ilimsiz bir yapılan bir amel, değersizdir. Hata, yanlışa var, müsaittir. Ama ilim var, amel yok. Allah ne, ne demiş onlara? Kitap yüklü eşek demiş. Yani eşeğin üstüne 100 tane kitap katsan, sevkan. Eşeki nedir? Gene eşek mi Eşektir. Düşün çok kıymetli bir eşeğin var. Ama eşeğin üzerine İmam Azam'ın, e, İmam-ı Şafii'nin, Ahmet bin Ahmet'in kütüb üstesini, hadiseini, fetvalarını yükledik eşeğe. Eşek ne olur? Pek değerli, pek kıymetli, pek ilim sahibi eşeklerine mi olur? Ne de oğlum sen gel eşeksin dedi. İşte biz ilmi aldık. Eğer amel etmezsek, maalesef, maalesef Allah bize özür dilerim sürüyor. Bu şekilde de elenmez. Kulluğa elenir. Hüseyin aldı. El Fatih